49 ila 59. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavunun adamlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. Musa'ya kırk gece için söz vermiştik. Sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı, ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Musa kavmine demişti ki, ''Ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir.'' Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden, ''Ancak O'dur.'' ''Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız.'' demiştiniz de, bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredesiniz ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik.'' Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Dedik ki, şu şehre girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyip için. Kapıdan eğilerek girin ve af dileyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyi davrananlara fazlasıyla vereceğiz. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri, başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Hz. Musa gerek Tevrat'ta gerekse Kur'an-ı Kerim'de kendisine en geniş yer ayrılmış bulunan peygamberdir. Kur'an'da 136 defa adı geçer. Tevrat'ın beş kitabından dördü, çıkış, levililer, sayılar, tesniye, onu ve başından geçenleri anlatır. Tevrat'a göre Hz. Musa, Yakub'un oğullarından Levin'in soyundandır. Babası Amram, İmran, annesi Yokebet'tir. İslami kaynaklarda yer alan ve ana hatlarıyla Tevrat'ın verdikleriyle uyuşan bilgilere göre, Hz. Musa'nın doğduğu yıl, Mısır Firavun'u yüzyıllardır bu ülkede yaşayan ve sosyoekonomik durumları gittikçe kötüleşen İsrailoğulları arasından çıkacak birinin kendi saltanatını elinden alacağına işaret eden bir rüya görmüş, bunun üzerine onların erkek çocukları hakkında ölüm fermanı çıkarmıştı. Sıkı bir şekilde uygulanan bu katliamdan Musa'yı kurtarmak isteyen annesi, Allah'ın emri uyarınca onu 3 aylıkken harç ve ziftle sıvadığı bir sepete koyarak Nil nehrine bırakmış, ablasına da gelişmeleri uzaktan takip etmesini söylemişti. Nihayet Firavun'un ailesi bebeği bularak Firavun'un eşi Asiye'ye getirirler. Çocuğun hayatına kıyılmaması ve kendisinde kalması hususunda kocasını da razı eden Asiye, onun için bir süt annesi arar. Fakat çocuk hiçbir kadının memesini emmez. Durumu öğrenen ablası onlara annesini tavsiye eder. Tevrat'a göre Musa'yı nehirde bulan ve onu emzirmesi için annesine veren Firavun'un kızıdır. Böylece evinde annesi tarafından emzirilen Musa tekrar Firavun ailesine teslim edilir. Okuma yazma da dahil olmak üzere, çok iyi bir eğitim görür. Olgunluk çağına ulaşınca Allah tarafından kendisine hüküm ve ilim verilir. oğullarından birinin Mısırlı biriyle dövüştüğünü gören Musa, İsraillinin yardım istemesi üzerine Mısırlıya bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Beklemediği bu durum karşısında Allah'tan af diledi. Allah da onu bağışladı. Ertesi gün olayın duyulması üzerine yetkililer, Musa'nın öldürülmesine karar verdiler. Durumu öğrenen Musa Medyen'e kaçtı. Burada tanıştığı bir kızla evlendi ve sekiz veya on yıl boyunca kayınpederinin koyun sürüsünü güttü. Daha sonra Mısır'a dönmek üzere ailesiyle birlikte yola çıktı. Yolda Sina, Tur dağının yanında gördüğü bir ateşe yaklaştığında yakındaki bir ağaçtan ''Ey Musa, muhakkak.'' ''Âlemlerin Rabbi olan Allah benim'' şeklinde bir ses geldi ve bu sözle başlayan ilk vahye muhatap oldu. Bu ve daha başka vesilelerle Allah kendisine aracısız hitap ettiği için Hz. Musa ''Kelimullah'' diye anılır. Bu arada Allah tarafından kendisine asasının yılana dönüşebilmesi ve elinin kar gibi beyazlaşması şeklinde iki mucize verildi ve Firavun'a gidip kavmini onun zulmünden kurtarmakla görevlendirildi. İsteği üzerine kendisinden daha güzel konuşan büyük kardeşi Harun'u da yanına alması uygun görüldü. Musa ailesinin Medyene geri göndererek Mısır'a gitti ve Harun'u da yanına alıp Firavun'un huzuruna çıktı. Ona Allah'ın elçisi olduğunu bildirdi ve İsrailoğullarının kendisiyle birlikte Mısır'dan ayrılmalarına izin vermesini istedi. Ancak mucizeler göstermesine rağmen Firavun'u ikna edemedi. Bu arada Firavun ve Mısır halkının başına gelen şiddetli felaketler de Firavun'un ikna olmasına yetmedi. Her felaket gelmesinde Musa'ya eğer Allah'a dua edip kendilerini musibetten kurtarırsa isteğini yerine getireceğine dair söz veriyor fakat sıkıntı geçince sözünden dönüyordu. Nihayet Allah'ın buyruğu yarınca Musa bir gece İsrail oğlarını yanına alarak Sina'ya geçmek üzere gizlice Kızıl Denize doğru yola çıktı. Sabahleyin durumu öğrenen Firavun da kuvvet toplayarak Peşlerine düştü. Bir mucize sonucu denizin yol vermesiyle Musa ve kavmi karşıya geçerken aynı yoldan geçmeye kalkışan Firavun ve beraberindekiler boğulup gittiler. Kavmiyle birlikte Sina'ya ulaşan Musa onların başına Harun'u bırakarak ilahi vahyi almak üzere Tuğra gitti ve kırk gece orada kaldı. Bu arada kavmi Harun'un ikazlarına rağmen Samiri isimli bir kuyumcunun yaptığı altın buza heykeline tapmaya başladı. Döndüğünde durumu öğrenince son derece üzülen ve öfkelenen Musa, kavminden seçtiği 70 kişiyle birlikte işledikleri günahlardan dolayı tövbe etmek üzere tekrar Tur Sina'ya gitti. Hazreti Musa İsrailoğlarını Allah'ın kendileri için takdir ettiği kutsal topraklara götürmek istedi. Fakat kavmi onun bu isteğini reddettiği için Arzı mevut kendilerine 40 yıl haram kılındı ve bu süre içinde Hz Musa'da yanlarında olmak üzere çölde dolaşıp durdular. Tevrattaki bilgilere göre 40 yıllık çöl hayatının sonuna doğru Hz Har'un 123 yaşında hor dağında öldü. Daha sonra Arzı mevuda yaklaştıklarında da Hz Musa 120 yaşında vefat etti. Muhabdiyarında, Beyt Peor karşısındaki dereye defnedildi. Kıymetli dinleyenler, Bakara suresinin 49-59. ayetlerinin meal ve tefsirini aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda yine kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.